Hazine Binası Ayasofya'nın kuzeydoğu köşesinde yer alan yuvarlak ve üstü kubbeli yapı Doğu Roma döneminde kutsal eşyaların saklandığı hazine dairesi, Osmanlı döneminde ise Ayasofya İmarethanesi'nin erzak deposu olarak kullanılmıştır. İmarethane Ayasofya İmarethanesi, Sultan I. Mahmut, 1730 ile 1754 arasında, tarafından 1743 yılında Ayasofya'nın kuzeydoğusuna, yoksul ve kimsesizleri yiyecek dağıtmak için yapılmış hayır kurumudur. de değişik tarihlerde yapılan onarımlar sırasında, kapıların üzerine onarım kitabeleri yazılmıştır. İmarethane'nin Baba Hümey'in tarafına bakan büyük merasim kapısı Barok Üslubun, İstanbul'daki en güzel örneklerindendir. Bu kapı üzerinde Hattat Beşir tarafından yazılmış, 1155 tarihli bir kitabe vardır.